Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersime merhum Akif'in bir dörtlüğüyle başlamak istiyorum. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bir dertli insan bazen dert makamında bazen naz makamında söylediği sözler de ne yazık ki o derdi çekmeyen insanlar tarafından anlaşılmamış. Halen de anlaşılmıyor. Ama insanın rikkatine bazı şeyler dokununca bazı şeyler biraz farklı bir biçimde insana etkileyince Biraz sözün dengesi kayabilir. Hele hele bu iş şiirse biraz daha kayabilir. Biz merhum Akif başta olmak üzere İslam tarihi boyunca yaşayan bütün büyüklerimizin sözlerini, şiirlerini, yazılarını o günün bağlamını dikkate alarak anlamamız gerekir. Bağlamdan kopardığımız an, Bazen haksızlık yapabiliriz. Kendimiz şu an bulunduğumuz yerden dönüp 50 yıl öncesine, 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine bakarsak, kendi bulunduğumuz yerden bakarsak çoğu zaman isabet kaydetmeyiz. Ne yapıp yapıp sözün bağlamı, sözün anlamını ortaya koyan en temel vesile olduğu için, Bağlamlara dikkat ederek bazı şeyleri anlamamız gerekir. Akif Merhum da bazen söylediği sözlerde o yaşadığı ruh haliyle alakalı feryadı ortaya koymuş bir isimdir. Ben şimdi size aktaracağım dörtlükte böyle bir şey yok ama birçok dörtlüğünde buna ait belli şeyler göz ardı edilince asıl vermesi gereken mesaj gölgeleniyor ve oradan bir feryat alıp o feryadı bu çağda kendi feryadımız kılmamız gerekirken üzülerek söyleyelim ki o feryadı o gün nasıl ki birileri sessizliğe mahkum etmişse biz de bugünün dünyasına sessizliğe mahkum etme gibi bir yanlışa kapı açıyoruz. Onun için bu uyarıyı ya da söz buraya geldiği için bu ikazları yapmak ihtiyacı hissettim. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Onlardan bir tanesi olarak da Akif'imize de rahmet eylesin inşallah. Der ki geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. Şu ne masal şeyin altını bir çizmek lazım. İşte bu biraz naz makamında söylenmiş bir şeydir. 5000 bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mi ederdi? Son iki satır çok önemli. Ne yazık ki Müslümanlar olarak geçmişimizi ibret ya da örnek çerçevesinde okuyamıyoruz. Geçmiş deyince çok çok öyle ilerilere gitmeye de gerek yok. Mesela. 6. miladi asırdan itibaren ki bizim köklerimiz orası zaten, orası İslam'ın neşet ettiği sahabenin ifadesiyle sadr İslam, İslam sadr-ı İslam, İslam'ın sadrı, İslam'ın merkezi öyle olduğu için de ne geliyorsa zaten oradan bize gelmiş. Ama acı bir şeydir, biz Müslümanlar olarak çok yakın tarihimizi de bilmiyoruz. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene önce olan bazı hadiseler bile çok çabuk bizim hafızamızdan silinip gidiyor. Hafızamızdan silinip gittiği için aynı yanlışları tekrar ediyoruz. Aynı yanlışlara uygun ya da aynı yanlışlara paralel düşecek söylemler ya da eylemler ortaya koyuyoruz. Niye bunları söylüyorum? İşte geçen hafta hepimizin şahit olduğu ve yüreklerimizi dağlayan bir hadiseyi yaşadık Suriye'de yeniden. Ve bu memlekette Müslüman gözüken Müslüman olduklarını bildiğimiz o zahiren gözükmelerini bizim de takdir ettiğimiz ve tasdik ettiğimiz nice kardeşimiz Suriye'deki zulmü ileri sürerek Bugün dünyayı aslında kana buluyan, Amerika'dan umut bekleyen, Amerika'nın yaptıklarına meşruiyet veren, meşruiyet kazandıran söylemlere girdiler. Sanki biz bunları Afganistan'da hiç yaşamamışız. Sanki biz bunları hiç Çeçenistan'da yaşamamışız. Sanki biz bunları daha dün Irak'ta yaşamamışız gibi ne yazık ki o manada söylemler ve o manada farklı şeyler dillendirildi. Demek ki biz kitaplardaki tarihi zaten geçtik. Onu kimsenin okuduğu yok da içinde yaşadığımız zaman dilimlerinde şöyle geçmişe biraz döndüğünüz zaman 10 yıl önce 20 yıl önce meselelerden bile ders çıkaramıyoruz. Birileri bizim beynimizin üzerine büyük bir balyoz geçirmiş. Hilafet gitmiş elimizden o ihtişam elimizden çekmiş gitmiş. O beyinden yediğimiz darbe bizim hafızamızı silmiş ümmet olarak ister bunu kabul edin ister etmeyin. Ve şu anda ümmetin büyük bir kesmi geriye dönüp tekrardan hafızasını keşfetmeyi bile bu manada yapamıyor ve bunu yapmaktan korkuyor. Bu hal daha iyi geldiği için birilerine bu halde bırakalım gibi bir izlenim ne yazık ki bizlerde var. Öyle olduğu için de asıl bizden istenen o İslami sorumluluk tam anlamıyla ortaya konmuyor. Yapacağımız şey belli. Ben her zaman söylüyorum yine meclis arkadaşlarım olarak yine burada da tekrar söylemek durumundayım. Bizim olumsuzlukları resmetmemiz bugün ümmetin içinde bulunan acılardan bahsetmemiz sakın bizim moralimizi bozmasın bozmamalı da. Sadece bunları bir tespit olarak ele alıp asıl olması gereken ve atılması gereken adımlar noktasında bize teşvik olmalı. Eğer biz bu adımları atarsak Allah'ın izniyle başlayacağımız nokta takva elbisesini kuşanma noktasıdır. Takva elbisesini kuşanana Allah izzet elbisesini o takvanın bir hediyesi olarak verir. Takva ile izzet elbisesi birbiriyle buluştuğu zaman da o tarihte hasretini çektiğimiz ümmetin o güzel günlerine Allah bizleri vardır. Yasa budur. Bundan başka da bir yasa yoktur. Allah vaat ediyor. Mazluma bu manada yardım edeceğini vaat ediyor. Ama o vaadini eğer siz benim dinime yardım ederseniz ben de sizin size yardım ederim diye de bir sünnetullaha bir yasaya bağlıyor. Şu anda Müslümanlar olarak eğer bu yardımdan mahrumsak, bu yardım bize ulaşmıyorsa, dualarımız Allah katında karşılık bulmuyorsa, dua etme isteği bile yavaş yavaş yavaş yavaş içimizden sökülüp atılıyorsa, dönüp tekrardan bizim kuşanmamız gereken en temel esas takvadır. O takva bizim içimizden çekip gittiği için bazı de istenilen oranda hayatımıza tesis edilmemektedir. Rabbim eksiklerimize rağmen noksanlarımıza rağmen biraz önce bir an önce o kaybettiğimiz değerlere bizleri vardırsın. O ruha bizleri erdirsin. Hem takvayı hem izzeti ümmet olarak bize elbise olarak giydirsin ki o insanlığın Temsiliyet makamı ne nicedir boş nicedir kayıp oralar o makam inşallah hakkıyla sizlerin ve bizlerin atacağı adımlarla dolmuş olsun. Aziz kardeşlerim öteki hayat derslerinde önemli bir bahis olarak mahkeme kübra'ya geldi söz. Geçen ders biraz işledik bugün asıl işin içerisine biraz gireceğiz mahkeme Kübra hepimiz dünyevi anlamda da mahkemeleri bildiğimiz için genelde Kur'an'da ve hadislerde de anlatım tasvir olarak dünyevi anlamdaki mahkemelere benzediği için anlamakta zorlanmadığımız ama bazı şeyleri kavrarken biraz daha dikkatli olmamız gereken bir mesele. Sahabe ile bizim aramızdaki bu heyecanı Boyut olarak ortaya koymak için bir kıyas yapmak istiyorum sizlere. Belki yapacağım kıyas biraz uygunsuz da olabilir. Çünkü neticede yaşadığımız hayattan bir kıyas yapacağım ama başka türlü bir şey de aklıma gelmiyor. Yakın bir zamanda bir imtihan oldu. YGS miydi imtihan? YGS imtihanı. Girenler öğrencisi girip de ailece o heyecanı yaşayanlar bir hatırlasınlar o anları. Öğrencilerdeki o heyecan o sınav akşamı yaşananlar ertesi sabah o manada yaşanan heyecanın en üst düzeye çıkması sınava gidiş orada bekleyiş ailelerin sınavdan çıktıktan sonra öğrencilerin biraz rahatlamış olmasına rağmen yine o manada yaşadıkları o sıkıntı stres en azından etrafınızdaki insanlardan görebileceğiniz şeyler. Bir tarafta bizim dünyevi anlamda bir sınava karşı böyle bir tavrımız var. Bir tarafta da kitaplarda bize anlatılan sahabi efendilerimizin mahkeme-i kübraya karşı takındıkları tavırlar var. Biz şimdi Allah'a vereceğimiz hesap noktasında bazı şeyleri tam olarak içselleştiremediğimiz için söylüyoruz ama altı dolmadan söylüyoruz ortada da kalıyor. Ama bu kıyası yaptı, yapayım ki ben size biraz daha mesele anlaşılsın. İnanın o sınava giren bir öğrencinin akşamından ta sınavın sonuna kadar yaşadığı heyecan neydi ise bir sahabi efendimizin mahkeme-i kübrayı duyduğu zaman yaşadığı heyecan onun kat ve kat daha fazlasıdır. Dedim ya kıyas kabul edilmeyecek bir şey ama başka da bir şey aklıma gelmediği için bunu söylüyorum. Neden sahabeyi heyecanlandırır da hesap meselesi bizi heyecanlandırmaz? Diyelim ki bir arkadaşınızla bir kardeşinizle bir sorun yaşadınız. Sorununuzu da çözemediniz. O sorunu çözmeme adına bir şey söylerken de birbirinizden ayrılırken dediniz ki tamam tamam meselemiz kalsın ahirete o mahkemede buluşuruz o mahkemede görüşürüz dediniz bu sözü söyleyen siz söylerken kalbiniz duracak kadar bir heyecan duymuyorsanız bu sözü söylerken karşı tarafa bu söz vardı anda karşı taraf bunun heyecanını ve korkusunu kalbi duracak kadar hissetmiyorsa biz mahkemeyi, Kübra'yı, Sahabe kadar anlamamız mümkün olmayacak. Çünkü onlardan öğreniyoruz. Bir mesele oldu değil mi? Geldiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. İki taraf, En Sardan yaşanmış bir olay üzerinden söyleyeyim. Bir tarlanın belli bir parçası birinin mi değil mi gibi bir tartışma. Sahabe bu tartışmayı dava olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirince. Efendimiz bir hakim olarak iki tarafı da dinledi. Sonra hükmünü verdi. Bu tarla dedi tarlanın bu tarafı falan canındır dedi. Ama sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söyledi. Dikkat edin ben de bir beşerim. Şimdi sizden biriniz dili iyi kullanabilir, sözleri güzel seçebilir, ikna edici bir üslupla konuşabilir ve kendi haklılığını bana bu manada ortaya koyup ispat edebilir. Ben de bir hakim olarak ortadaki deliller ve söylenen sözler üzerinden hüküm veririm. Ben de buna bakarak bir hüküm verdim. Ama benim verdiğim hükümde eğer biriniz haksız olarak bir şeyi alırsa yarın hak divanı var. Orada da başka bir mahkeme var. O haksız olarak aldığı şeyi ateşten bir gömlek olarak almıştır ve yarın o mahkemede bu iş en ince ayrıntısına kadar ortaya çıktığında pişman olacaktır. Duyuyoruz biz de bunları duyuyoruz ama bakın duyup da uyanlar var duyup da uyanlar var. Duyup da uyanlar şunu yapıyorlar o iki tane sahabi efendimiz de aman ya Resulallah diyor ben vazgeçtim. Aman ben hakkımdan vazgeçtim o tarlanın o parçasını al kardeşime ver ve beni bu manada öteki tarafa bir şeyle gönderme. Bir böyle bir hassasiyet var bir de kırk tane ambalaja. 40 tane farklı farklı fetvaya bir hocaya gitti. onla bir şeyler söyledi. Neyse ondan aldığını alamadı. Başka bir hocaya gitti. Bu sefer ona başka türlü anlattı. Bir şekliyle fetvayı almak için zorladı, zorladı, zorladı kapıları aldı fetvayı. Aldı fetvayı ona göre de amel etti. Bir tarafta o var bir tarafta da yarın hakkın divanı var diyerek ödü kopan bu manada tir tir titreyen bir zümre var. Keşke bunu bir becerebilsek ben kendi nefsime de söylüyorum. Zannetmeyim ki ben burada sadece size söyleyerek kendimi bunun dışında tutuyorum. Yapamıyoruz edemiyoruz. Allah korkusu tam anlamıyla yüreklerimizi böyle sarsacak düzeyde değil bizim olmadığı için işte hayatımız böyle. Yani o gün onların olduğunun onda biri olsa ellide biri olsa bu ikisi de bir iki, bir iki hadise dayandığı için söylüyorum. Onda biri olsa ellide biri olsa halimiz başka olacak hak hukuk daha farklı olacak sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında daha farklı bir hassasiyetimiz olacak. O zaman asıl dünya yaşadığımız hayat bizim ayaklarımızın ve sesimizin değdiği o zemin o zaman aslında Darul İslam olacak. İşte ona varmak için zaten konuşuyoruz. Yoksa sadece dediğim gibi merakımız artsın diye bizim öteki hayatı ders konusu etme gibi bir derdimiz yok. Bizim imanımız artsın diye bu dersleri yapıyoruz. İmana ait hakikatleri konuşuyoruz. İmanımızın bir yönüyle kalitesi artsın diye bir yönüyle daha farklı bir biçimde Allah Resulü'nün işaret ettiği seviye varsın diye konuşuyoruz. Cenab-ı Hak o seviyeye hepimizi vardırmış olsun. Aziz kardeşlerim o mahkeme yani o mahkeme-i kübra öyle bir mahkeme ki hakimi Allah'tır. Tir tir titretecek bir şey bize bu. Hakimi Allah olan bir mahkemeden bahsediyoruz. Öyle bir mahkeme ki o mahkeme en büyük şahidi de Allah'tır. Başka şahitler var. Ama gören gözeten o olduğu için başka şahide ihtiyaç da yok. O şahit yeter zaten Allah bu mahkemenin hem hakimidir hem şahididir ondan gizlenecek hiçbir şey yoktur ondan gizlenecek ondan saklanacak hiçbir delil yoktur bu manada eğer o bir şeyi ortaya çıkarmayı arzu etmişse hiç kimsenin gücü yetmez ki ortadaki bir şeyin üzerini kapatsın delilleri kararsın başka noktalara sevk etsin hakimi Allah olan bir mahkeme şahidi Allah olan bir mahkeme. O mahkeme öyle bir mahkeme ki delilleri çok sağlamdır. Kimse o delillere itiraz edemeyecek. Hiç kimse o delillere karşı başka deliller de ileri süremeyecek. Onlar ortaya konduğu anda susacak herkes teslim olacak. Çünkü deliller çok sağlam itiraz edecek herhangi bir şey yok o manada. Bu manada Allah... Öyle deliller ortaya koyacak ki birazdan birkaçını söyleyeceğiz. Kulun bu manada söyleyebilecek tek bir sözü kalmayacak. O mahkeme öyle bir mahkeme ki terazisi çok hassastır. Bütün her şeyi ortaya konduktan sonra mizan dediğimiz o terazide o hassas terazide o kuyumcuların kullandığı terazileri bile gölgede bırakacak hassaslıkta olan o terazide her şey tartılacak ve hiçbir şey zayi edilmeyecek. O mahkeme öyle bir mahkeme ki verilen hükümler mutlak manada adalet üzerinden şekillenecek. Hiç kimsenin hakkı başka kimsede bırakılmayacak. Hiç kimse ben haksızlığa uğradım diyerek o manada bir itiraz dile getirmeyecek. Ama eğer bize adaletle davranılırsa var ya yandık ki yandık. Evet o mahkemenin en temel meselesi adalettir. Ama Rabbimiz yine o engin adaletinin bir tecellisi olarak... Bize adaletiyle değil rahmetiyle muamelede bulunacak. İyi ki de böyle bulunacak. İyi ki de bu manada rahmet adalete galebe çalacak. Eğer rahmeti ilahi olmasaydı ne yapabilirdik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadistir bu. Diyor ki hiç kimseyi ameli kurtaramayacaktır hiç kimseyi genel bir ifadeyle kullanınca sahabe merakla sordu seni de mi ya Resulallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet beni de ben de aynıyım dedi beni de şu kadar ki Allah'ın beni kendinden bir rahmet ile örtmesi vardır yani bana ayrı bir muamelesi olacaktır onun dışında size düşen ise daima Doğruluğu istemek doğru olmaktır. Demek ki buradan bir ipucu verdi aslında sallallahu aleyhi ve sellem bize. Eğer kul elinden geldikçe sadakati doğruluğu esas alırsa o rahmeti ilahi inşallah kazanacak adımlar atacaktır. Çünkü o rahmeti ilahi sadakatla kazanılacaktır. Aziz kardeşlerim. Rabbimizin bizden beklediği aslında bu manada çok çok fazla şey yok. Çünkü biliyor yaratan yarattığını bilmez mi? İnsanız bakın burada konuşuyoruz hesap meselesi biraz yüreğimizi ürpertiyor şu anda. Farklı bir hale sokuyor bizi. Ders bitecek ben El Fatiha diyeceğim. Daha salondan çıkmadan o burada konuştuklarımızın büyük bir kısmını unutacağız. Biz böyleyiz insanız, beşeriz. Rabbimiz de biliyor bunu bizden daha iyi biliyor ve bizden istenilen şey aslında çok çok üst düzeyde bir beklenti değil. Onun ne kadar olduğunu biraz sonra dersin akışında bazı şeylerde göreceğiz. Ama özellikle bu hesap meselesinin bir yönüyle hayatımızda farklı bir biçimde müsbet manada etki edebilmesi için Ortaya koymamız gereken iki tane temel esas var. Bu iki tane temel esas olursa eğer inşallah hesaba giderken de belli azıklarla gitmiş olacağız. Nedir onlardan bir tanesi biliyor musunuz? Vereceğimiz hesabı hiçbir zaman unutmamak, unutursak hatırlamak, hesabı hatırladığımız zaman da o hesap endişesini yüreğimizde duymak. Bu bizden istenen bu. O hesabı unutmamak unutursak hatırlamak eğer yanımızda hatı unutanlar varsa onlara da hatırlatmak. Bu manada bazı şeyleri duyunca da o endişeyi yüreğimizde duymak. Eğer o endişeyi yüreğimizde duyarsak Allah'ın izniyle mümin kulun varacağı en önemli iki seviye olan o iki seviyeyi elde etmiş oluruz. Bu seviyelerden bir tanesi muhsin olma seviyesidir. Bir diğeri ise muhlis olma seviyesidir. Nasıl ihlası elde edebiliriz? Nasıl ihsan şuurunu kuşanabiliriz diye bazen aklımıza geliyor ya zorluyoruz kendimizi. Nasıl yaparsak bunları elde edebiliriz? Bakın yol çıktı. Hesap endişesini duyan adam... Muhsinlerden olur Allah'ın izniyle o hesap endişesini yüreğinde canlı bir hale getiren bir adam Allah'ın izniyle muhlislerden olur. İhlas adına bir ızdırabı olur çünkü muhsin Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmektir ki hesap endişesi olan bir insan yarın hak divanı var dediği zaman tir tir titriyecek bu manada atacağı adımları yapacağı işleri buna göre yapacak muhlis olmakta bütün ameli atacağı her adımı yapacağı her işi sadece ve sadece Allah için yapmasıdır onu da ancak hesap defterleri açıldığı zaman geçen dersi hatırlayın o 3 sınıftan bir tanesi şehitlerdi alimlerdi Tüccarlardı zenginlerdi onlar imtihanı riyakarlıkla kaybettiler riyanın olduğu yerde ihlas olmaz o manada ızdırap da yüreğine gelip oturduğu zaman ne yapacak hesap endişesi ya adamı muhsin yapacak ya adamı muhlis yapacak bizden istenilen bu. Bizden istenilen bu olduğu için ızdırabımız bunu canlı bir hale getirmek ve unuttuğumuz zaman kendi nefsimize telkin etmek unutan kardeşlerimiz olduğu zaman onların nefislerine bunu telkin etmek bunu hiç hatır hatırlamayan insanlara ise tebliğ etmektir. Bir şekliyle bu manada iman nimetini onlara duyurma adına gayret içerisinde olmaktır. Bakın Kur'an'da bu işin biraz önce söylediği muhsin ve muhlis olmanın aslında temel meselesinin ahireti hatırlama olduğuna dair olan bu tespitin Kur'an'da birçok delili var. Ben bir tanesini size söyleyeceğim. Sad suresinin 45. ayetinde öncesinde ve sonrasında Rabbimiz o ayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bazı peygamberleri an hatırla diyor. 45. ayete gelince de. İbrahim, İshak, Yakup, baba, oğul, torun bu silsileyi hatırla diyor. Kuvvetli ve basiretli kullarımız olarak İbrahim, İshak ve Yakup'u an hatırla diyor. Arkasından gelen 46. ayette de diyor ki Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Ahireti düşünen İhlaslı kimseler kıldık Ne diyor ayet anladınız değil mi Demek ki ahireti düşünen Ahirete ait olan şeyleri düşünen insanlar ihlaslı oluyorlarmış Peygamberler üzerinden hem de Baba oğul torun 3 peygamber üzerinden Kur'an bu bilgiyi verdi bize Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir diyor Ayet O halde yapmamız gereken şey hesap endişesiyle ihsan şuurunu ve ihlas bilincini elde etmektir. İkincisi nedir bizden istenen? Korku ile ümit arasında olmak. Bir yönüyle yarın hesap var dediğimiz zaman ödümüz kopacak kadar bu işin ızdırabını yüreğimizde duymak. Bir tarafta da Allah erhamur rahimindir. Allah benim gibi bir zayıf kulunu Perişan etmeyecektir Allah bana iyi muamelede bulunacaktır Allah beni cennetine koyacaktır korkuyla ümit arasında gidip gelmesi ancak bazen o korkuyu öyle bir yüreğinde taşımalı ki Hazreti Ömer'e nispet edilen bir söz var çok hoş bir sözdür der ki Hazreti Ömer duysam ki bütün bir insanlık cennete girmiş bir tek insan cehennemde korkarım ki o insan benim. Duysam ki bütün bir insanlık cennette bir tek insan cehennemde korkarım ki yine o benim. İşte budur. Cennete bütün insanlar girse bir tek insan cehennemde kalsa o korkuyu yürekte taşımak Tersi olduğu zaman bütün insanlar cennete girse bir tek insan cehenneme girse o korkuyu tersinden duymak. Ömer'in ufku bu radıyallahu anh, bizden istenen de bu zaten. Ancak özellikle korku meselesi olduğunda mesela yarın Allah divanında onun huzurunda hesap vereceğiz. O korkuyu yüreğinizde duyuyorsunuz. O korku sizde ne oluyor? Kurtulma noktasında bir gayrete sevk ediyor kurtulma derdiniz olduğu için kurtarmak için çırpınıyorsunuz geceniz gündüzünüze karışıyor gayret ediyorsunuz ona buna bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz kendiniz kulluğunuzu yerine getirme adına bir şeyler yapıyorsunuz dünyanın farklı yerlerinde mazlumlar var o mazlumlara el uzatıyorsunuz yani bir yönüyle hayatınızda bir şey var hep o korkuyu yaşayarak yanıyorsunuz tabir caiz ise. E ben de bir şey söyleyeyim, kendimden söylemiyorum. Müjdeleri veren makamın sözlerinden söylüyorum. Vallahi bu dünyada yanan o tarafta yanmayacak. Bu dünyada bazı şeylerin acısıyla yananı Allah öte dünyada yakmayacak. Mesela aslında bir yangın taşımaktır yürekte. Zaten bizden istenen de odur. Yüreğinde bir yangın taşı ki bu manada bir ızdırabın olsun derdin olsun kurtulma adına bir ızdırabın olsun onun için sabah kalk kurtarmak için çırpın akşam onun için gecen gündüz onun için olsun bunun için gün günü kovalasın plan üzerine plan yap elinden gelen bir beşer olarak ne var varsa onları ortaya koy bütün bunları yaptıktan sonra da o korkuyla ümit arasında ol hayatını böyle noktalandırdığın zaman vardığın oraya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle o iman ettiğin peygamberin sana şöyle büyük bir müjde veriyor. Bir kutsi hadis bu. Peygamberin diliyle ama müjde veren Cenab-ı Hak'tır. Ne diyor biliyor musunuz? İzzetime yemin olsun ki ben kuluma ne iki korkuyu ne iki emniyeti bir arada veririm. İki korkuyu da bir arada yaşatmam. İki emniyeti de bir arada yaşatmam ne demek istiyor Cenab-ı Hak eğer kulum dünyada benden emin korkusuz olarak hareket ederse ben onu kıyamet günü korkuturum salmış hiçbir şey umurunda yok hesapmış kitapmış dertmiş ümmetin bu haliymiş hiç umurunda değil rahat burada rahat olan orada rahat olur mu? Burada emin yaşayan orada korkuya düşer olacak. Böyle söylüyor Cenab-ı Hak. Bu dünyada bu manada emniyeti taşıyan öte tarafta emniyeti bulamayacak. Bunu söylüyor Rabbimiz. Ama şayet kulum bu dünyada benden korkarsa ben onu kıyamet gününde emin korkusuz kılarım. Çünkü Allah kuluna iki korkuyu İki emniyeti bir arada yaşatmayacaktır. Ne istenmiş bizden belli değil mi? Hesabın korkusu yüreğimizde olsun ve o korku bizim kapasitemiz ölçüsünde, imkanlarımız ölçüsünde, mizacımızın ölçüsünde bizi harekete geçirsin. Çünkü iman zaten adamı harekete geçirir. İman adamı hareketsiz kılmaz eğer gerçek bir imansa. Ama bu iman eğer böyle bir hesabı da içine alabilecek şekilde olursa bir kulun hayatında bir kulun zihninde aklında Allah'ın izniyle ona bu dünyada korku öteki dünyada da emniyet olacaktır. Zaten ne dedi Cenab-ı Hak kaç yerde Onlara korku yoktur onlar mahsunda olmayacaklardır. Allah o zümreye dahil etsin bizi Rabbim her türlü eksiğimize rağmen bu manada bu korkuyu biz taşımasak bile doğru dürüz bu manada yüreğimizde bir acı olmasa da merhamet etsin de bize halen hayat hakkı verdiği şu zaman dilimlerinde bu korkuyu bizim yüreklerimize düşürsün öyle bir düşürsün ki sahabenin onda biri kadar ellide biri kadar olabilecek şekilde insanlığa bu manada bizi hizmetçi kılsın tebliğ elçisi kılsın hidayet elçisi kılsın hesabı kitabı Allah'ı unutanlara bizi inşallah hatırlatma vesilesi kılsın aziz kardeşlerim bakın sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son demlerinden bir şeyi hatırlayarak bu faslı bitirelim Geldi ya Fatıma anamız Allah Resulü'nün yanına son anları terliyor boncuk boncuk. Efendimiz ızdırap içerisinde. Anamız dayanamadı ağladı babasını öyle görünce. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem orada? Üzülme kızım dedi. Allah babana artık bir daha acı çektirmeyecek. O aç, çektiği acılar var ya son artık. Çünkü o gidiyor artık o. Rafiki ala dediği o yüce dosta gidiyor 23 yıl boyunca uykuyu unutmuş gecesi gündüzüne karışmış insanlara bu manada hidayetin mesajını risaletin mesajını duyurmak için elinden gelen ne varsa hepsini ortaya koymuş yanmış yanmış yanmış o korkuyu yüreğinde duymuş son anlarında da sallallahu aleyhi ve sellem o temel hakikate işaret ederek gidiyor üzülme kızım Allah babana artık acı çektirmeyecektir diyor çünkü biliyor burada korkan orada emin olacak o sözleri bize o söylüyor söyleyen söylediği söze inanır iman ederek söyler ve anlayarak söyler anladığı için de Fatma Hanım'ıza bunu söylüyor biz de nasiplenelim inşallah bunlardan ki bizlere bilinç olsun aziz kardeşlerim geçen ders hesaba girdik aslında biraz hatırlarsanız ümmeti Muhammed'in insanlık içerisinde ilk hesaba çekileceğini söyledik Ümmeti Muhammed'in içerisinden üç sınıfın ilk olarak hesaba çekileceğini ortaya koyduk. Sonra da yine sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarını illa o hesabın temel konularının ne olduğunu anlamaya çalıştık. Geriye dönüp tekrardan aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Çünkü daha farklı bir şekilde size bazı mesajları bazı nebevi beyanları bazı Kur'an'i beyanları duyurmak istiyorum. Buradaki bilgi aklımızda olsun. Gelin bugün bir yürümeye başlayalım. Cenab-ı Hakk'ın iki esma hüsnası. El-Hasib ve El-Hasib. Biri ismi fail, biri ise mübalağadan yine aynı kökten gelen bir isim. El-Hasib, en ince detaylarına kadar hesaba çeken. El-Hasib, her şeyi yeterince bilen, koruyan ceza ve mükafat olarak da karşılığını verendir. Aradaki farkı böyle anlayalım. O hesap günü Yevmul hesap, Kur'an-ı Kerim'de, hesap günü ki büyük duruşma, büyük gün. Yevme yaku'mul hesap, hesabın kurulacağı gün. Hesap kurulduğu zaman ortaya bir şeyler çıkacak, Onun içinde Kur'an oraya Yemul fasıl diyor. Fasıl günü, ayıran gün, Ayrıştırıcı gün ne olacak hesabın neticesinde cennetlikler ve cehennemlikler birbirinden ayrılacak günahkarlarla müminler birbirinden ayrılacak mücrimlerle münkirler birbirlerinden mü, mü, münkirlerle müminler birbirlerinden ayrılacak. Yani bu manada hak ile batıl menfi ile müsbet damar birbirinden ayrılacak. Hesabın nasıl olacağına dair Kur'an çok çok ciddi detaylar veriyor bize. En baştaki derslerde söyledim. Önemine binaen bir daha söylüyorum. İnanın Kur'an ahirete iman meselesini o kadar detaylı anlatır ki bize. Başka hiçbir mesele o kadar detaylı değildir. Çünkü meseleyi biz Vakıf olmadığımız için Rabbul Alemin olan Allah bize bu manada meraklarımızı da giderecek imanlarımızı da arttıracak bizi o meseleye de hazırlayacak bilgileri veriyor bize. Ama temel anlamda hesap anlatılırken Kur'an'ın bize söylediği şey şudur o ol hesaptır hesabı seridir seri görendir hızlı görendir bunu duyuyor birisi İmam Gazali bize naklediyor. Ve geliyor Hazreti Ali'nin yanına herhalde içerisinde şüphe olan birisi. Ali diyor bu kadar insan Allah da ben hesabı çabuk görürüm diyor. Mahşer meydanında bu kadar insanın hesabı yapılınca birbirine karışmayacak mı? Hiç mi hata olmayacak? Ali kerremallahu vece sabırlıdır. Cahillerin sorusu alimlerin gadabını değil hilmini arttırır. Peygamber ahlakıdır hilim hiçbir cahil alimi kızdıramaz aslında gerçek Rabbani alimse ki o Rabbani alimlerin sertağcıdır Hazreti Ali. Bu soruya nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Anlayacağı dilden öyle çok uzun uzun izahlara gerek yok. Şu anda dünyada bu kadar insan rızıklanıyor. Rızıkları karışan var mı ki hesapları karışan olsun diyor. Alıcı bir cevaptır bu. Bu kadar varlığı sadece insanı da değil bu kadar varlığı el olan Allah rızıklandırıyorsa eğer el hasib olan Allah da hesaba çekecektir. Ve o hesapta en ufak bir şaşma en ufak bir karışma en ufak bir adaletsizlik olmayacaktır. Allah ise eğer o mahkemenin hakimi zaten böyle bir şeyi konuşmanın bir anlamı yok. Böyle bir mahkeme kuruluyor. Ümmeti Muhammed... Hesapta öncelik sırasını alıyor onların hepsi ümmeti Muhammed'e mensup olanların tamamı hesaba çekildikten sonra Allah ondan sonraki süreçte yavaş yavaş yavaş yavaş diğer peygamberleri kendi tabileriyle ümmetleriyle beraber hesaba getirecek bunlar geldiği zaman nasıl gelecekler her önder Kendisinin arkasına taktığı kendisine inanan inandığını söyleyen bunlar peygamberler ya da o peygamberler içerisinde bu manada önderlik iddiasında olanlar oraya doğru geldikleri zaman özellikle peygamberlerle beraber geldiklerinde Allah öncelikli olarak nasıl ki ümmeti Muhammed'i toptan bir hesaba çektiyse geri kalan ümmeti de toptan bir hesaba çekecek ama çekerken Şöyle bir hesaba çekecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bilgileri bize veriyor diyecek ki o ümmetlere mesela ümmeti Musa'ya mesela ümmeti İsa'ya peygamberiniz Musa size benim getirdiğim ve benim gönderdiğim dini tebliğ etti mi onlar da diyecekler ki etti ya Rabbi Rabbimiz de diyecek ki peki ettiyse ne bu haliniz? Siz peygamberden sonra şöyle saptınız şöyle dalalete düştünüz hatta eğer ümmeti İsa'ysa, siz kalktınız İsa'yı benim oğlum olduğunu söylediniz. Teslis inancına inandınız şunu yaptınız bunu yaptınız diyecekler. Bunu dediği zaman Rabbimiz o ümmetleri diyecek ki biz böyle gördük. Aslında imalı bir biçimde peygamberlerini suçlayacaklar. Peygambere fatura etmeye çalışacaklar İşte o anda Rabbimiz şahitler çağıracak şahitler kim olacak biliyor musunuz ümmeti Muhammed olacak ümmeti Muhammed insanlığın şahididir Kur'an ümmeti Muhammed'in vasıflarını anlatıyor ben birkaç tanesini hatırlatayım size Ali İmran 110 ümmeti Muhammed insanlığın en hayırlı ümmetidir Maide suresi 3. ayet ümmeti Muhammed en üstün ümmettir. Bunu deyince birilerinin morali bozuluyor. Morali bozulmaya gerek yok. Delili Kur'an'dır zaten. Maide üçte Rabbimiz ne diyor? Din kemale ermiştir. Nimet ise tamamlanmıştır. Kimde din kemale erdi? Nimet tamamlandı. Ümmeti Muhammed'de. Eğer ümmeti Muhammed'de bu din kemale erdiyse bu manada nimet de tamamlandıysa en üstün ümmettir ümmeti Muhammed. Bakara suresi 143. ayette en mutedil, en adaletli, en vasat ümmettir ümmeti Muhammed. Bakara 143'te de şahadeti en makbul ümmettir ümmeti Muhammed. İşte şahadetin önemli bir alanı da budur. Biz insanlığa bu manada şahit olacağız. Ama benim aziz kardeşlerim. Bu şahadet belki bir gün müstakil olarak ele alınması gereken bir konudur. Çok da önemli bir konudur. Biz bazen konumumuzu tam olarak bilmediğimiz için ufak tefek işlerle uğraşıyoruz. Ümmet-i Muhammed'in şehadeti burada anlatılan sadece ahiretteki, kıyametteki o hesap anlarındaki şahadetle sınırlı değil. O işin bir parçası. Bizim dünyada da bir şahitliğimiz var. Biz bu manada da ümmetlerin tamamına gerçekten Allah'ın muradı hangisi? Allah bizden nasıl bir din istiyor? Kulluğu ideal manada nasıl yaşayabiliriz? Bunun da şahitleri biziz. Dolayısıyla ümmeti Muhammed bu özelliğiyle nedir biliyor musunuz? Bilmem bu tabirime nasıl bir şey söylersiniz? İnsanlığın tuzudur. Tuz ne için lazım? Tuzlayacaksınız ki bozulmasın uzun süre gitsin peki bugün insanlık bozulmuş mu bozulmamış mı bozulmuş niye bozulmuş tuz kokmuş tuz bozulmuş biz bozulmuşuz biz bozulduğumuz için insanlık bozulmuş biz kızıyoruz başkalarına Batı'ya kızıyoruz Amerika'ya kızıyoruz Rusya'ya kızıyoruz İsrail'e kızıyoruz kızacağız da zaten gerçek manada nefret olmadan iman olmaz küfürden hakkıyla nefret etmeyen illallah diyemez hakkıyla bunu bilin la ilahe aslında bir öfkedir ve bir nefrettir bir izale etmektir nehyetmektir yok etmektir bunu tam anlamıyla anlamayan bir adam illallah diyemez bunu duyacağız. Ama her şeyi kalkıp da onlara fatura edip kendi yapacaklarımızı bile yapmama adına bir ucuzluğa girersek o tuz kokması var ya bizi de zaten kokutuyor, kokutuyor bizi de yok edecek bir noktaya gelecek. İslam'a inanın ki bir şey olmaz Allah'ın kulları bizim bizden müteşekkil değil. Biz eğer hakkını verirsek bizimle yapar Allah. Biz eğer hakkını vermezsek ayet çok açık. Bizi götürür, yerimize yepyeni bir nesil getirir, onlara yaptırır. Biz bunu yapabilmemiz için bu şahitliğin hakkı olan 30 kalitesini, yani bir şeyleri koruma, muhafaza etme, o ideal çizgiyi her zaman için yansıtma noktasını korumakla mükellefiz. Biz bunu yaptığımız zaman bazı şeyler yapabiliriz ne yapıp yapıp şahitlik noktasındaki sorumluluğumuzu unutmamak bunun gereğini yerine getirme adına da gayret içerisinde olmak durumundayız. Peki Allah çağırdı ümmeti Musa'yı, ümmeti İsa'yı öncesindekileri, diğerlerini. Bunlar da böyle bir şey söylediler. Rabbimiz ne yapacak? Ümmeti Muhammed'i peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çağıracak. Ama peygamberle gelenler Adaleti esas almış olanlar o ümmeti Muhammed'in içerisinde adalet dediği zaman ödü kopanlar adalet dediği zaman tir tir titreyenler adalet dediği zaman o manada belli çizgileri korumak için elinden birçok şeyi kaybetmesine rağmen o çizgiyi koruma adına hassasiyet ortaya koyanlar peygamberle beraber şahit olarak mahşer meydanında diğer ümmetlere bu manada şahitliklerini yerine getirmek için gelecekler. Şerefin ne kadar büyük olduğunu bilmem anlatabildim mi? Ben belki biraz bağırıyorum çağırıyorum. Hakikat tam olarak yansıtmıyor ama yüreğimdeki bu feryadı size duyurmaya çalışıyorum. Peygamberle beraber şahit olmaya geliyorlar. Allah da onları seçerken ümmeti Muhammed'in adillerinden seçiyor. Bunu da yine biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden öğreniyoruz. Şimdi anlıyor muyuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Nisa suresinin 41. ayeti okunduğu zaman niye ağladığını? Hatırlayın olayı size diyor ben Abdullah İbni Mes'ud'un Kur'an okuyuşunu tavsiye ederim. Çünkü İbni Mes'ud Cebrail tazeliğinde Kur'an okur. Acayip bir ifadedir bu Cebrail tazeliği niye onu söyler biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Ramazanlarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail'e Kur'an'ı arz eder ya en son Ramazan'da da iki kez arz etti ya o en son arz edişte arzayı ahiraya o arzayı ahiraya Abdullah İbni Mesud şahit olmuştur. Bizzat duymuştur kendi kulağıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'e okuduğu o Kur'an'ı onu duyduğu için Allah Resulü de o bilgiyi bildiği için o Cebrail tazeliğinde Kur'an okur demiştir. Onunla da kalmamıştır. Kur'an'ı şu dört isimden alarak dörtte birin o olduğunu söylemiştir. O dört isimden ikisi muhacir ikisi ensardır. Biri Abdullah İbni Mesuttur Biri Salim Mevla Ebu Huzeyfe'dir ama o büyük insan hem muhacirdir hem ensardır. Ama biz onu muhacir sayalım. Muaz İbni Cebel, Übey İbni Kab bu dört tane ismi ümmete Kur'an muallimi ve Kur'an otoritesi olarak sallallahu aleyhi ve sellem takdim etmiştir. Aleyhissalatü ve efendimiz bunu yapınca nasıl davranır İbni Mesud'a radıyallahu an? Oku ey İbni Mesud oku okur bir gün tekvir süresini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gözyaşlarında bırakır. Bir gün yine gelir Medine'nin günlerinden bir gün oku ey Abdullah der. Ya Resulallah Kur'an sana o inmişken ben mi okuyayım der. Ben Kur'an'ı dinlemekten hoşlanırım ey İbn Mesud der. Ve başlar okumaya. Nereye okur? Nisa suresini okur. Gelir 41. ayete bakar ki sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş kendinden. Her biz her ümmetten hakkıyla bir şahit getirdiğimiz onlara da seni şahit kıldığımız zaman Onların hali nice olur. Şahitliğe işaret ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biz kıyamet günü Diğer ümmetlere şahit olarak getirileceğiz diyerek bize resmetliği tasvir ettiği o bilgilerin Kur'an'daki dayanaklarından bir tanesidir. Başka var mı? Elbette ki başka da var. Ama o manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüreğinde insanlığın tamamını taşıyan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz orada o şahitliği yaptığı zaman inkarcıların büyük bir kısmının cehennemi boylayacağını biliyor Kendisine bir şey yok ki o şahitliği zaten yapmış yapmış hakkını da vermiş ama orada onu gözyaşlarına boğacak olan şey. Ben gideceğim şahit olacağım ve insanlık bu manada bir bölümü cehennemin azaplarına düşer olacaklar. Cehennemin içerisine girecekler onun ızdırabıyla inliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir yürek rauf ve rahim olma Allah Resulü'nde nasıl tecelli etmiş siz buradan anlayın. O ayete geldiğince Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle mübarek gözlerinden sakalının aşağısına doğru damla damla gözyaşları damlarken hasbuke ya Abdallah diyecek. Dur yeter buraya kadar olsun diyecek oradan sonrasını bırakmayacak okusun. Çünkü oradan sonrası artık yüreklerin alabileceği şekilde değildir. ve vesselam Efendimizin o ızdırabını Buradaki şahitlikten anlayın ve o şahitliğin o inkarcıları nasıl bir hale düşüreceğini artık anlayın. Peki o mahkemenin şahidi Allah özellikle eğer inkarcılarsa şahidi ümmeti Muhammed bitti mi şahitler? Hayır o mahkemede en büyük şahitlerden bir sınıfta meleklerdir. Meleklerin şehadeti de gerçekten farklı bir biçimde anlatılır. Hem Kur'an'da hem hadislerde. Peki sadece melekler midir? Hayır. İnsanın kendi nefsi de şahittir. Peki sadece kendi nefsimi hayır? Organları da şahittir. Eli, ayağı, burnu, kulakları, cildi ne varsa? Şimdi birazını söyleyeceğim. Bunlar da şahittir. Peki bunlar mı sadece? Hayır. Varlıkta ne varsa şahittir. Şimdi bizim cansız deyip değer bile vermediğimiz bazı şeyler var ya. Onlar da şahit. Ah şu kürsü şahit olacak bize. Hakkı mı söyledin yoksa batılı mı söyledin? Nefsini karıştırarak mı söyledin? Başka şeyler mi söyledin? Asıl söyleme, söylemen gerekirken söylemedin de başka şeylerle mi insanlar oyaladın şahitlik edecek bize Hacerül Esvet şahitlik edecek bize gözyaşı döktüğün o mushafın dile gelecek Allah'ım ben şahidim gece vakitleri beni kendisine şahit kılarak iki damla gözyaşını benim üzerime akıttı diyecek senin o Kur'an'ın o ayırmadığın Kur'an'ın sana şahit olacak o sana sırdaş olmuş bir seccade var ya yünden mi kilimden mi halıdan mı önemli değil cinsi ama sen kendine onu sırdaş edindin ya bazen derdine onu derdaş edindin ya bazen onunla farklı farklı şekillerde konuştun ya böyle yüreğin yandığı zaman onun bunun yanında sadece bağırıp çağırmadın vardın gece herkes uykudayken o seccadene alnını koyup oraya iki damla gözyaşı akıttın ya o seccaden de senin için gözyaşı olacak senin için şahit olacak ne varsa bindiğin binekten tut oturduğun eve kadar Bastığın topraktan tut gördüğün birçok şeye kadar sana lehte ya da aleyhte şahit olacak. Şahitlik bu kadar önemli o mahkeme kübrada Rabbul alemin olan Allah'tan başlayıp varlığa kadar inecek olan o şahitler silsilesi meselenin net bir biçimde ortaya çıkması için söyleyeceklerini söyleyecekler. Şimdi benim aziz kardeşlerim Allah aşkına şöyle bir gidin. Fussilet suresinin 20 ile 25. ayetlerini bu çerçeveden bir okuyun. Bakın o gün nasıl dile gelecek organlar nasıl konuşmaya başlayacaklar bazı şeyler nasıl ortaya çıkacak Allah Resulü aleyhisselatu vesselam anlatıyor bize bunları. Bu dersleri anlatınca bazı kardeşlerimiz var onlar biraz daha akıllı biz o kadar akıllı olmadığımız için diyorlar ki hoca. Sanki gitmiş gelmiş gibi anlatıyor oraları. Valla ben gidip gelmedim. Gidip gelen de yok insanlığın içerisinde. Ama bir kişi var gidip gelen o anlatıyor. Biz onun anlattığını anlatıyoruz. Bir kişi var ki o da sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Miraç'ta gidip gelmiştir. Rüyada gidip gelmiştir. Farklı bir biçimde Allah perdeleri açmıştır ona o perdelerin arkasındaki gönlü görmüştür. O peygamber bizim gibi değil ki peygamber o. Öyle olduğu için de Allah ona göstermiştir öğretmiştir. Birçok şey onda ilmel yakinken yakınken, hakkal yakin ve aynel yakin olmuştur. O da görmüş hissetmiş gibi anlatıyor biz de onun anlattığını anlatıyoruz. Bakın böyle bir tablo. Sahabe diyor ki şöyle bir bakıyoruz sallallahu aleyhi ve selleme. Kendi kendine gülüyor. Yüzünün rengi değişiyor. Biraz dalıyor. Biraz sonra bir daha gülüyor. Gözleri kapalı ama. Ya Resulallah dedik. Anam babam sana feda olsun. İşlerinden biri konuşuyor. Bir hay farklı haldesiniz. vahim mi geliyor size? Bir gülüyorsunuz. Bir üzüntü halindesiniz. Allah cennette... Affedersiniz hesap meydanında bana bir kulun halini gösterdi. İnkarcı bu. İnkar ediyor ve başlamış organlar konuşmaya. Kulağı konuşuyor o inkarcı kulağını tutuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de buna gülüyor. Burnu konuşuyor burnunu tutuyor. Yani onu susturmaya çalışıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ona gülüyor. Derisi konuşuyor deriyi tutuyor konuşmaması için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da buna görüyor ve o tabloyu bize anlatıyor böyle bir tablo ne diyecek biliyor musunuz o gün kişi yahu diyecek organlarına dönüp konuşacak artık bizim anlayamayacağımız bir hal ortada sen ne yapıyorsun bunları söylediğin zaman Allah beni cehenneme gönderecek ve sen benim organlarımsın ben yanınca sen de benimle beraber yanacaksın. Şimdi beni Allah cehenneme atınca kulağım elim bundan ayrı kalmayacak ki sen nasıl bunları söylersin? Dile gelmiş halen konuşuyor. Ben konuşmuyorum diyor ben konuşturuluyorum diyor. Rabbul Alemin olan Allah beni bugün konuşturuyor. Diller kapanmış dillere mühür vurulmuş o gün organlar konuşuyor. O gün başka başka şekillerde o gün insanlar bu manada şeylere muhatap oluyorlar. Dolayısıyla şahitlik dediğimiz zaman aklımıza bizim bu manada da şeyler gelmesi gerekir. Bu manzara oluşacağı an insanlar mahşer meydanında sayfeler yukarıdan aşağıya doğru yağmaya başlayacak. Aslında yağanlar nedir? Amel defterleridir. Sayfa sayfa yağıyor. Kimisinin amel defteri sağ eline düşecek, kimisinin ise soluna düşecek. O sol tarafa düşerken günahının ve inkarının nispetinde sol arkaya doğru gidecek. Bazıları amel defterini şöyle almak zorunda kalacaklar. İnkarının ve küfrünün şiddetin nispetinde aslında amel defteri inerken zaten mesaj gelecek. Eğer buraya indiyse bir müjde var hesap kolay diyecek. Ama eğer bu tarafa indiyse eğer daha daha arkaya doğru indiyse vay ki vay vay ki vay ki Allah burada hiçbirimizi o hale düşürmesin. O inen hesap defterleri boyunlara asılacak. Ve o boyunlara asılmış bir biçimde ondan sonra birer birer hesap başlayacak. Amel defteri boynunda hakimi Allah olan mahkemede Allah'ın huzurunda. Allah ne diyecek oku kitabını diyecek sen oku. Kitap açılacak önünde kendi kitabını kendi okumaya başlayacak. Okudukça şaşıracak okudukça şaşıracak ve diyecek ki bu nasıl bir kitap ya? Küçüğünü de yazmış büyüğünü de yazmış hiçbir şeyi unutmamış hiçbir şeyi üstünü kapatmamış birer birer başlamış dökülmeye her şey. O senin yaparken dünyada yaparken umursamadığın işler vardı ya hani gece saat 12 olmuştu almış eline bir tablo gelmişti sana şu duvara asayım da yarına iş kalmasın diye gecenin 12'sinde duvara vurup alttaki komşun rahatsız etmiştin ya ve bunu yaparken de hiç aklına gelmemişti ya hani bir gece saat üç gibi işte düğün var diye ortalığı velveleye vermiş hastayı yaşlıyı huzursuz etmiştin ya bunlar unutmuşuz bunlar hiç umurumuzda bile değil getirip adamın evinin önüne ya da parkının önüne arabayı koyup o adamı perişan etmiştin ya Sonra da helallik de almamıştın. Bunlar en basitleri. Ama gelecek ve okundukça ortaya çıktıkça da hayret edeceğiz. Ya bunlar nereden çıktı diyeceğiz. Biz başka başka şeyler düşünüyorduk. Biz sabahlara kadar devlet kuruyorduk. Devlet yıkıyorduk. Allah bizi şimdi anne hakkıyla baba hakkıyla... Hesaba çekiyor biz ümmeti kurtaracaktık ümmeti Muhammed gibi bir derdimiz vardı Filistin diyorduk Kudüs diyorduk mescid Aksa diyorduk Allah bizi bir halayı unutmuşuz halayla ilgili bir hesaba getiriyor şaşıracağız şaşıracağız alt üst olacak Bütün hayaller yıkılacak hayaller yıkıldığı gibi buradan bir müjde mi anlarsınız artık nasıl anlarsanız anlayın Yaptığınızda da beklenti içerisinde olmadığınız küçücük bir amel sizi kurtaracak ne gibi mesela bir susuzluktan çatlayan bir kediye bir köpeğe içirdiğiniz su gibi ne gibi bir gün birisine ufacık bir tebessüm gibi bunları sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Dolayısıyla orada kulun beklentisine göre amel değer kazanıp değer kaybetmiyor. Allah'ın katında rayış bedelleri farklı işliyor. Allah farklı bakıyor meseleye. Öyle olduğu için de sana küçük gözüken ona çok büyük. Bazen sana büyük gibi gözüken ise ona çok küçük. Biz bilmiyoruz onu ancak orada göreceğiz orada anlayacağız. Hakimi Allah olan o mahkemede anlayacağız o zaman bazı şeyleri fark edeceğiz ama iş işten geçtikten sonra fark etsek ne olur etmesek ne olur biz iş işten geçmeden inşallah fark edenlerden olalım çıkacak ortaya her şey en ince ayrıntısına kadar sonra iş mizana gelecek tartılacak mizan terazi nasıl bilmiyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bize farklı şekillerde hadislerde tasvir ediyor sevaplar bir kefeye günahlar bir kefeye konacak kul bu manada merakla bekleyecek ama hesap defterini kendisi okurken ümitleri bitmiş gibi diyecek ki nerede bu kurtuluş bana bu kadar günah mümkün mü bana cennet diyecek Mesela öyle bir tabloyu aktarır Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Okunuyor, okunuyor, okunuyor kitabı. Hepsi bir kefeye yüklenmiş. Terazi şöyleyken günahların kefesi şöyle olmuş. Rabbimiz soruyor okula. Kaldı mı bir şey? Kalmadı ya Rabbi diyor. Rabbimiz diyor ki kaldı. Ve yukarıdan bir kağıt iniyor. Ufacık bir kağıt. Yavaş yavaş yavaş yavaş iniyor. Kul merakla bakıyor ne olacak? İş bitmiş terazi şöyle bir kağıt ne yapabilir ki? Kağıt o terazinin diğer kefesine indiği anda terazi böyle oluyor. Rabbimiz diyor ki al o kağıdı bak. Bak orada ne yazıyor? Alıyor bakıyor. La ilahe illallah yazıyor. Bir tane gönülden ama gerçekten Allah'ın istediği gibi söylenirse eğer terazileri alt üst edecek kadar bir değeri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Benim aziz kardeşlerim, bunlar boşuna söylenmez bize. Bunlar bir şey için söylenir bize. Al bunu, al bu mesajını ve bunun gereğini yerine getir diye söylenir. O gün orada da terazide her şey söylenecek, konacak, konacak, konacak. Oradaki o hali de Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bize şöyle resmedecek. Adem oğlu kıyamette getirilir, getirilir ve mizanın kefeleri önünde durdurulur. Ona bir melek tayin edilir. Eğer mizanı ağır gelirse vazifeli melek filan kimse bundan sonra ebedi olarak kurtulmuştur der. Mizanı hafif gelirse melek filan kimse de kaybetmiştir der söyleyeceğini söyler. Oradaki hüküm söylendiği andan itibaren de berat kitabı verilir bu sefer. O berat kitabı da nasıl verilir? Nasıl indiyse amel defterleri yukarıdan. Berat kitabı da ona bir sertifika deyin isterseniz karne deyin isterseniz icazetname icazatna, deyin ne derseniz deyin. Eğer sağdan verilirse gideceği yer bellidir. Eğer soldan ya da arkaya doğru yerlerden verilirse gideceği yer bellidir. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ehline ve ailesine dönecektir. İnşikak suresi 6-9, kimin kitabı da arkasından verilirse derhal yok olmayı isteyecek, alevli ateşe girecek. Zira o dünyada ailesi içinde mal mülk sebebiyle şımarmış yani hesabı unutmuştu. Allah bizi birinci sınıftan etsin ki o sınıf ashabul yemindir. Ashabu şimalden etmesin. Ashabul yeminden etsin bizleri ki sağ elimizden alıp o manada o güzelliği tadalım beraberce inşallah. Diğer türlü tadanlar toprak olup yok olmayı isteyecekler. Kur'an bize bunları da söylüyor. Ya leyteha kanatil qadiye Keşke orada ölüm olsaydı da ve bu iş bitseydi. Ne hesabı görseydim ne bunlara şahit olsaydım. Çünkü yaşadığı şey keşke dedirtecek şekilde ama keşkelerin bir şeyi yok ve yakulul kafiru ya leyteni küntü turaba o gün kafir ne diyecek keşke toprak olsaydım ama o gün dediğim gibi hiçbir keşkenin bir anlamı yok aziz kardeşlerim vakit geçiyor ben daha söyleyecek çok sözüm var ama çok fazla yoracak değilim sizi bir iki şey söyleyip bitiriyorum. Rabbimiz mümin kullarını birkaç şekilde hesaba çekecek. Çok ayrıntılar var bu konuda. Hadislerde de ayetlerde de. Yaklaştırdıkça yaklaştıracak. Bazılarının hesap defterleri açılacak. insanlara da görecekler. Ama mümin eğer seviyesi iyi olan bir müminse Rabbine yaklaştıkça yaklaşacak. Necva hadisi diye bilinen hadis Rabbimiz azamet örtüsünü o kulun üstüne örtecek ondan sonraki hesabı kulla kendi arasında kimse onlara şahit olmayacak ama diyecek falanca falanca işleri işledin değil mi kul evet diyecek filancaları da işledin değil mi kul evet diyecek hepsine ihtiraz edecek hali yok hatırlatacak o da evet diyecek sonra bütün ümitlerin tükendiği bir anda Rabbimizin müjdesi gelecek sen günahlarını işlerken gizli işledin, insanlara günahlarının reklamını yapmadın. Ben de bugün sana bunun üzerine rahmetimi tecelli ettiriyor ve cennetimi veriyorum diyecek. Ama daha daha ötesi bir şey var benim aziz kardeşlerim. Ayşe anamız, anaların anası, yoluna nefesine kurban olduğumuz o ana, Nice şeye, şeyi bize bildirmiştir o zekasıyla, aklıyla. Sorduğu bir soruyu hepiniz biliyorsunuz. Ya Resulallah Kadir yiyecesine varınca nasıl dua edeyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle de Ayşem demiştir. ve inneke afuvun kerimun birkaç varyantı var bazılarında halimun da var. Afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen afufsun, kerimsin, affetmeyi seversin, bizi de affet. Şimdi niye afuf? Kerimi anlarız. Anlarız da burada özellikle afuf isminin gelmesinin önemli bir mesajı olsa gerek. Niye gafur değil? Gaffar değil. Gafir değil. Tevvap değil. Settar değil ve daha başka isimler değil de afuf ismi. Niye biliyor musunuz? Afuv isminin manalarından bir mana da günahı mahvetmesidir. Günah işlememiş gibi kabul etmesidir. Mahfiret günahın örtülmesi, af günahın mahvedilmesidir. Allah orada gösteriyor kuluna. Şimdi sen biliyorsun ki biraz sonra hayat filminden bir yer gelecek ve orada bir günah var. Allah sana mağfiret etmiş o günaha ait olan yakın yere geldiğin zaman senin ödün kopacakmış gibi oluyor. Bir anda orada bir çizgi geliyor geçip başka bir yere giriyor. Anlıyorsun ki Allah orayı kesmiş ama sen de biliyorsun ki orada bir şey vardı kesildi yine utanıyorsun. Utanıyorsun ama bu çok büyük bir mükafat keşke ona biz muhatap olabilsek. Allah onu hatırlatmıyor hatırlatmadan orayı kesmiş ve geçmiş. Bir de bir şöyle bir film var Allah gösteriyor ödün kopuyor diyorsun ki şimdi geldi ama orada o çizgi de yok öyle bir montaj var ki orada orası yok orası silinmiş ve atılmış İşte onun adı nedir biliyor musunuz? Aftır ve Allah kuluna böyle bir şey de tecelli ettirecektir Allah'ım ya bizi affeyle ya bizi mağfiret eyle. Bizi başka bir şeyle kendi huzuruna alma ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kadir gecesinde siz bu isimle bu ismi celille Allah'ın kapısını çalın demesi affı isteyin affa siz bir şekilde kitlenin her zaman için Rabbinizden böyle bir talepte bulunun diyerek bu manada bir şey söyler. Bu da bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir ufku olsun. Aziz kardeşlerim bakın size son bir şey söyleyeyim ve sözlerimi bitireyim. Enes bin Malik bize naklediyor. Diyor ki oturmuşuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın etrafında nurdan bir halka bize bir şeyler anlatıyor. Diyor ki Allah'ın kulunun tevbesine sevinmesi şuna benzer. Yani bir kul tevbe ederse. Allah nasıl sevinir bir benzetme üzerinden sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki bir insan azığını su tulumunu bir deveye yüklemiş sonra bir yolculuğa çıkmıştır. Nihayet çorak bir yere vardığında uykusu gelmiş bevesinden inerek bir ağacın altında istirahata çekilmiştir. Anlaşılıyor değil mi? Gayet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günün insanlığında bizim de anlayabileceğimiz çok böyle güzel bir örnekle bize anlatıyor. O uyan adam yani o yolcu kalktığında bir de bak, bakıyor ne görsün devesi kaybolmuş. Arıyor arıyor tepelere gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor develer yok. Yorulmuş ümitleri böyle bitmiş. Bir ağacın altına gelip oturduğu anda devesini karşısında görüyor. O anda da öyle bir seviniyor. Öyle bir seviniyor ki o sevincinin tarifi yok. İşte o ana benzetiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ki o bedevi o yolcu sevinince diyecek ki o sevincinden ey Allah. Ya Rabbi falan yok Allahümme de yok ey Allahım da yok. Sevinçten diyor ey Allah sen benim kulumsun ben senin Rabbinim. Aynen hadiste geçen ifade böyle. Allahüm ente abdi ve ene rabbuke. Bunu söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Böyle bir şeyi söylemesine bile Rabbimiz bir şey söylemeyecek diyor. O sevinç anını yaşarken bir benzetme yapıyor. Böyle bir sevinci yaşama bir insana ne verecekse bir kulun tevbesinden de aynı oranda Rabbimiz sevinecek. Sevindirelim Rabbimizi ki Rabbimiz de bizi sevindirsin. Allah gerçek manada tevbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizi kapısından ayırmasın. Son nefesimize kadar bizi hesap korkusuyla tir tir titreyen hakimi Allah olan o mahkemeye hazırlıklı çıkma adına gayret içerisinde olan bahtiyar kullarından eylesin. Ve Rabbim bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.